Şeytan radim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la Ey iman edenler. İman iddianızda samimi iseniz eğer Ra'ina demeyin Ünzurna Ve dinleyin Velil kafirin Azabun eleyim Zira Hakikati inkar eden Kimseleri Çok acıklı bir Azap bekliyor Sevgili dostlar Bakara 104. ayetteki Ra'ina ifadesi üzerinde müfessirlerin çok çeşitli tartışmaları olmuş. Neden yasaklanıyor Ra'ina demek? Öncelikle Ra'ina'nın manası üzerinde durmak gerekiyor. Ra'ina çıplak olarak bize bak, bizi gör, bizi dinle anlamına geliyor. Bazılarına göre raunet masterından hatalı insan, cahil insan, sık sık sözünde hata yapan insan anlamına kullanıldığı söyleniyor. Yine tabiinden bazı kimseler Ra'ina'nın Medine halkı tarafından çok eskiden beri kullanılan argo bir söz olduğu söyleniyor. Yani hop bakar mısın? Ya da sen de bizi dinle. Seni dinleyelim ama Önce sen bizi dinle. Gör ki görelim, bak ki bakalım gibi kaba, argo bir anlamı olduğu söyleniyor. Yasaklanmasının sebebi ise, Öncelikle bu sözcüğün Medine'de öteden beri kullanılan kaba bir sözcük olmasına bağlanabilir. İkinci ihtimal, Yahudiler, Medineli Yahudiler, Öteden beri alışkanlıkları olduğu üzere bazı kelimeleri bozuyorlar, tahrif ediyorlar ve karşılarındakine hakaret maksadıyla kullanılıyorlardı. İşte bu kelimelerden biri de ra'ina kelimesiydi. Ra'ina kelimesini bizi gör, bize bak manasına gelen bu kelimeyi ayın harfini biraz aşağı doğru ...kırarak, dillerini bükerek, ra'ina, çobanımız anlamına getirerek söylüyorlardı. Ve bunu da Peygamber'e hakaret etmek için kullanıyorlardı. Yine müfessirlerin naklettiği bir ihtimal daha var. O da İsrailoğullarının lugatında, yani İbranice'de buna benzer bir kelime, hakaret için, beddua için kullanılan bir kelime olduğu bu kelimeyi çağrıştıran bir biçimde kullandıkları söyleniyor ki, bizce bu doğru olmasa gerek. Çünkü burada, ey iman edenler diye başlıyor. Medine'li müminler, herhalde kendi peygamberlerine, Yahudilerin lisanında hakaret içeren, hakaret manasına gelen bir kelimeyle hitap etmezler. Ancak, bizim tercihimiz burada, Özellikle taberinin de tercih ettiği bu kelimenin bizi dinle ki dinleyelim, sen bizi dinle ki biz de seni dinleyelim anlamına geldiğini vurgulamak lazım ki bu anlamı bizce de tercih edilen anlamdır. İşte bunu söylemek yasaklanıyor ve unzurna deyin deniliyor. Yani bakar mısın? lütfen bakar mısın ya da bizi gözet ya Resulallah, bize tahammül et bizi koru bizi kolla anlamına önzurla kelimesini kullanmaları isteniyor. Bizce şu ya da bu Müslümanlardan istenilen şey Yahudileşmemeleri, kelimeleri tahrif etmemeleri, kelimelerle oynamamaları, tıpkı İsrail oğulları gibi. Çünkü İsrail oğullarının Yahudileştiği noktalardan biri de kelimelerle oynamalarıydı. Hani hatırlayacaksınız, daha önce de o ayeti tefsir etmiştik. Onlara hatta diyerek şehrin kapısından girin diye emredilmişti Allah tarafından. Onlar bu kelimeyi değiştirdiler. Hatta ya Rabbi bizi affet. Bizi bağışla anlamına geliyordu. Hıtta kelimesinin bir harfini değiştirdiler. hıntadiler Bu buğday manasına geliyordu. Tahıl manasına geliyordu. Bize buğday ver demeye getirdiler. Bizi affet diyecekleri yerde. Onun için Yahudileşen İsrailoğulları kelimelerle oynamayı öteden beri yapıyordu. İşte bu ümmete de bu tavsiye ediliyor ve deniliyor ki ey ümmeti Muhammed sizden kelimeleri bağlamlarından koparmayın kelimeleri yerinden etmeyin kelimelerin hakiki manalarıyla oynamayın ve Allah'a karşı laubali olmayın denilmek istenmektedir tabii ki bunun da arkasında yatan bir amaç daha var ki o da Peygamber'e karşı saygılı davranmak. Ey ümmet, peygamberinize saygılı olun. Onun gönlünü incitecek kelimeler ve üslup kullanmayın. Unutmayın ki peygamberiniz size çok saygılı. Onun size gösterdiği saygıyı siz de ona gösterin. Ve yine unutmayın ki siz onun sayesinde hakikati buldunuz. Ebedi mesaja onun sayesinde kavuştunuz. O halde ona olan hürmetinizi, saygınızı esirgemeyin denilmektedir. Ki bu ayetin arkasında yatan bu amaç o gün içinde geçerlidir. Bugün içinde geçerlidir. Ve ayetin modern muhatabı olan çağdaş müminlere söylediği şey de budur. Ey müminler! Peygamberinize karşı, onun hatırasına karşı, onun bıraktığı mirasa karşı, hürmette kusur etmeyin, saygısızlık yapmayın demektir. Ayetin son cümlesi, وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَلْهِمْ Hakikati inkar edenler için korkunç, acıklı bir azap vardır. Ya da hakikati inkar edenleri acıklı bir azap bekliyor. Ifadesi aslında yukarıyla bağlantılı olarak anlaşılmalı. Bu bağlantı eğer Peygamberinizle alay ederseniz, Peygamberinize karşı hürmette kusur etmeye başlarsanız onun getirdiği hakikatlere karşı da laubali olursunuz. Peygamberinizin sünnetini eğer aşağılamaya başlarsanız, peygamberinizin getirdiği mesajı da aşağılamaya başlarsınız. Çünkü bir zarfın değeri, bir mazrufun, zarfın değeri içindeki mazruftandır. Yani bir kap, Değerini içindeki şeyden alır. İnsanın bedenini değerli kılan şey, o bedenin taşıdığı ruhtur. Kur'an'ın kağıtlarını değerli kılan şey, o kağıtların taşıdığı ilahi kelamdır. Onun için peygamberinize verdiğiniz değer, peygamberinizin misyonundan kaynaklanıyor onun değerini küçümsemeye başlarsanız, bir gün bu küçümseme, misyonunu da küçümsemeyi getirir. O noktaya gelirsiniz ki, Peygamberimizin getirdiği mesajı da artık, artık küçümsemeye başlarsınız. İşte bunu yapmayın. Bunu yaparsanız, hakikati inkar etmiş olursunuz. Sonuçta küfre varmış olursunuz. Peygamberimize karşı, laubalilik, sizi en sonunda getirip küfrün kapısına dayar. Onun için de siz daha önceden bu kapıyı kapatmanız demilmektedir. Ma'ive dulle dine kifroo min ahlil kitab walal mushrikina an yunazla aleykum min khair <gülüyor> min Rabbikum. Önceki vahyun muhataplarından küfre saplanan kimseler ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıran kimseler sizin üzerinize Rabbinizden bir hayrın inmesini istemezler. Burada ne sizden önce kendilerine vahiy verilen kitap ehli ne de Sizden önce kendisine vahiy verilmeyen müşrikler size bir hayır, Allah'tan bir mesaj gelmesini istemezler. Burada özellikle vurgulanan şey şu. Ehli kitabın Yahudilerin ve Hıristiyanların size daha yakın davranmalarını bekliyorsunuz ey müminler. Çünkü daha önce de onlara vahiy indiğini biliyorsunuz. Onların kitaplarını ve peygamberlerini onaylıyorsunuz ve siz de onlardan size indirilen mesajı ve sizin peygamberinizi onaylamalarını haklı olarak bekliyorsunuz. Ve bundan dolayı da onların tavrıyla müşriklerin Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranların tavrı arasında derin bir fark olmasını arzu, arzu ediyorsunuz. Lakin durum sizin sandığınız gibi değil. Aslında onlarla diğerleri, müşriklerle kendilerine daha önce vahiy verilenler arasında temelde bir farklılık yok. Çünkü davranışları aynı. Çünkü her ikisi de size mesaj, ilahi kelam gelmesini istemiyor. Onlar bu noktada birleşiyorlar. Onları birleştiren şey ise daha sonra gelecek. وَاللّٰهُ يَخْتَصُوا بِرَحْمَةِهِ مَنْ يَشَاءُ Lakin Allah rahmetini dilediği kimseye, Dilediği zümreye haskılar indirir. <Sessizlik> Allah muazzam bir fazilet sahibidir. Lütuf sahibidir. İhsan sahibidir. Burada ifade edilen öncelikle bir hayır kavramı var. Bir de rahmet kavramı var. Bu iki kavram vahye işarettir. Vahiy nedir diye sorarsanız Kur'an'a, vahiy insanlık için bir şefkat ve merhamet ifadesidir. İnsanlık için bir hayırdır, bir rahmettir diyor. Niçin? Eğer Allah insanlığa şefkat ve merhamet etmeseydi, Vahyi göndermezdi. Vahyi göndermeseydi eğer insanın Allah'a diyeceği de bir şey olmazdı. Çünkü Allah insana vahiden önce aklı, vicdanı, fıtratı vermiş. Bütün bunlar aslında doğruyu yanlıştan ayırmak için yeterli. Ve bütün bunları verdikten sonra Allah vahyi göndermeden de artık ben yapacağımı yaptım, doğruyu bulun. Yanlışa gitmeyin diyebilirdi. Ama vahiy bu üç nimetin, üç doğal vahyin üzerine ekstradan bir rahmettir. Bir bağıştır, bir lütuftur, bir inam ve ihsandır. Allah kullarına olan sevgisini, acımasını, şefkatini dördüncü olarak bir de vahiy biçiminde bu insanlar için hayırdır. Hem de mahza hayırdır. Çünkü eğer insan Allah'ın gönderdiği mesaja uyarsa ebedi saadeti, bitimsiz mutluluğu yakalayacaktır. Onun için hayırdır. Menensah min ayetin evnun siha neti bihayrin minha ev misliha biz yerine bir benzerini ya da daha hayırlısını getirmedikçe bir ayeti ortadan kaldırmayız. Bu ayet Bakara suresinin 106. ayeti Nesh ayeti diye meşhur olmuştur. Ayette geçen Nemsah kelimesi neshe delalet eder. Nes nedir sorusuna nesh kelimesinin logat anlamıyla cevap verelim. Yok etmek, gidermek, nakletmek, yazmak, istinsah etmek, bir yazıyı bir yerden bir başka yere geçirmek anlamlarına gelir. Neshin şer'i anlamı. Şer'i bir hükmü bir başka şer'i delille ortadan kaldırmak. Şer'i bir hükmün bir başka şer'i delille ortadan kaldırılmasına nes denir usulde. Ortadan kaldıran şer'i hükme nasih, ortadan kaldırılan şer'i delile mensuh, bu işlemede Nes adı verilir. İkinci nesilden Hasan Basri, Katade, Rebi ve daha birçok alime göre Nes, Kur'an'dan bazı ayetlerin tamamen unutturulması ve ortadan kaldırılması anlamına gelir. Yine başka bazılarına göre Nes, istinsah anlamıyla, levhim mahfuzdan, korunmuş levhalardan yani ana bilgisayardan Kur'an vahyenin yeryüzüne peygamberin kalbine indirilmesine nes demişlerdir. Ancak daha sonraki gelen alimler nes kavramını daha da genişletmişler, nesin alanını çok daha genişleterek bu alana Kur'an'ın içinde yer alan birçok ayeti de sokmuşlardır. Onlara göre üç türlü nesif vardır. Birincisi, metni baki, hükmü mensuh. İkincisi, metni mensuh, hükmü baki. Üçüncüsü, metni de, hükmü de mensuh. Yani geçersiz kılınmış, kaldırılmış. Bu üçüncü tip neshin daha önce de Hasan Basri ve arkadaşlarının görüşü olduğunu söyledik. Yani Kur'an'dan tamamen indirilen bir ayetin tamamen unutturulması biçiminde gerçekleşen nesil. Ki Hz. Enes bin Malik'ten Buhari'nin naklettiği bir rivayette bi'ri me'une faciası sırasında 70 kişinin katledildiği pusu kurularak katledildiği o büyük facia sırasında Allah birçok ayet indirdi ama daha sonra o ayetleri kaldırdı neshetti ve unutturdu denilir hadisde ki daha başka delilleri de var. Dolayısıyla böyle bir nesil mümkün olabileceğini bize kadar gelen rivayetlerden de anlıyoruz. Ancak metni mensuh Hükmü bakiye kaynaklarımızda sahih bir delil göremiyoruz. Yani hükmü kalmış ama metni Kur'an'dan alınmış kaldırılmış. Bunu Rejim hadisesi örnek göster gösterilerek Rejim ayeti diye bir delil gösterilir ki şeyh ve şeyhata اذا زنى فرجموهما البتة وكالب من diye bir cümlenin Kur'an'dan daha önce bir ayet olduğu halde daha sonradan kaldırıldığı söylenir. Tabii ki bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Çünkü öncelikle Kur'an'dan olup da kaldırılmasının ve hükmünün de baki kalmasının açıklanması yoktur. Açıklaması mümkün değildir. Böyle bir nesli savunan insanlar Kur'an'dan 300'e yakın, hatta bazıları 400'e yakın ayeti hem de hukuk bildirilen, amel içeren, yani Kur'an'ın muamelatla ilgili ayetlerini geçersiz addetmişlerdir. Hükmü geçersiz olarak addetmişlerdir. Ve nesh ayetlerin sayısı konusunda böyle bir nes teorisine inanan alimlerin hiçbirinin ittifakı yoktur. Kimine göre 215, kimine göre 250, kimine göre 280, kimine göre 160 kimine göre 20, kimine göre iki ayet nesh edilmiştir. Ve işin garibi Peygamber aleyhisselam'dan şu ayetin hükmü kalkmıştır diye hiçbir rivayet gelmemiştir. İşte onun için böyle bir nes anlayışı, böyle bir nes teorisi kesinlikle savunulamaz bir teoridir. Bu noktada Nesin, örneğin İbni Arabi adı İbni Arabi'ye göre Bakara suresinin 216. ayeti kendisinden önceki affı, barışı hoşgörüyü emreden yüz ayeti geçersiz kıldığını söyler. Çünkü Bakara 216 savaşı emretmektedir. Savaşı emreden bu ayet kendisinden önce barışı, affı, hoşgörüyü diyaloğu emreden yüzü aşkın ayeti geçersiz kılmış onların hükmünü tümden iptal etmiştir der. Yine aynı kişiye göre Tevbe suresinin 5. ayetindeki haram ayları çıktığı zaman anlamına gelen küçücük bir cümlecik kendisinden önce ve sonra gelen tam 114 ayeti nesletmiştir. Tabii ki böyle bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir. Savunulması da mümkün değildir. Kur'an'da eğer bir ayet yer alıyorsa o ayetin hükmünün uygulanabileceği mutlaka bir zaman ve zemin vardır. Niçin o halde ulemadan bazıları böyle bir nes teorisini savunmak zorunda kalmışlar? Bu soruya verilecek cevap Kur'an'dan kendilerince çelişki gibi gördükleri ayetleri açıklamakta zorlandıkları için bu yönteme başvurmuşlar. Oysaki biz bu ayetleri açıklamakta zorlandık. Bize çelişki var gibi gözüktü. Ama bizden sonrakiler açıklayabilir de diyebilirlerdi. Ya da bizden öncekiler bu ayet için ya da bu ayetler için böyle bir şeye tevessül etmemişler. Biz de edemeyiz diyebilirlerdi. Ve daha ötesi böyle yapmak yerine, Kur'an'dan yüzlerce ayetin hükmünü geçersiz saymak yerine tedriç ilkesini yerleştirebilirlerdi. Nedir tedriç ilkesi? Tedriç ilkesi Kur'an'da her ayetin hükmünün uygulanabileceği belli bir zaman ve zemin olduğunu. Aşamalılık, eğer İslami hükümlerin bir toplumda yerleşmesinde aşamalılık ilkesini kabul etselerdi, bu ayetlerin bir çoğu için böyle düşünmeyeceklerdi. Kaldı ki birinin çelişki gördüğü iki ayet arasında bir başkası hiçbir çelişki görmeyebilir ki, Gerçekten de Kur'an'da çelişki olmadığını Kur'an'ın kendisi söylemektedir. Ve bugün dikkatli bakıldığında hiçbir ayetin diğeriyle çelişmediğini aksine Allah'ın bir toplumu sıfır seviyesinden alıp terbiye ederek yüceltirken kullandığı bir üslub olduğunu bunun da aşama aşama terbiye üslubu demeye gelen tedricilik olduğunu açık seçik görüyoruz. Bunu gördükten sonra böylesine savunulması mümkün olmayan bir mez anlayışını devam ettirmenin gerçekten Kur'an'a yapılmış bir hakaret olacağını da düşünüyoruz. Onun için Kur'an'da Zaten topu topu 500 olan ahkam ayetinin 300'ünü siz geçersiz sayarsanız Kur'an'dan geriye ahkam olarak, hüküm olarak, yaşanacak ayetler olarak ne kalır? İşte bu anlamda bu ayeti değerlendirecek olursak, bu ayeti hiçbir zaman Kur'an'da metni yer aldığı halde hükmü geçersiz olan, Nesh manasına bir delil olarak alamayız. Çünkü bu ayetin içinde yer aldığı pasaj, Yahudilerden söz etmektedir. Ve buradaki Nesh de, şeriatlar arası Nesh'dir. Yani burada açık ve seçik bir biçimde, Kur'an şunu demektedir. Ey kendisine daha önce kitap verilmiş olanlar, Allah, bu son indirdiği vahide sizdekileri, size gönderdiği vahyin içeriğini de topladı ve öncekilerin tümünü geçersiz kıldı. Onun için siz size indirilen vahye uymak istiyorsanız yine buna uymanız lazım. Çünkü bu size indirilen vahyin özünü de barındırmaktadır. Aynı yerden inmiştir. Ve kendisinden evvelkilerin tüm meziyetlerini tahrif olmamış, sağlam olan yerlerini içine almış ve kendisinden evvelkileri geçersiz ad etmiştir, Kılmıştır manasına gelir. Elem te'lem ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. İşte bu bölümde bu söylediğimiz açıklamaya, bu yaptığımız tefsire uygun bir cümledir. Bilmiyor musun, Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmiyor musun? Yani daha önceki şeriatları nesh edip, daha mükemmel bir şeriatı getirmeye, daha mükemmel bir mesajı indirmeye gücünün yeteceğini bilmiyor musun anlamına gelir. أَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ Ve yine sen bilmez misin ki Allah, göklerin de, yerin de sahibidir, hakimidir. Göklerin ve yerin hakimiyeti ve otoritesi Allah'a aittir. Buradaki mülk, özellikle hakimiyet anlamına gelir. Melik, Malik, aynı kökten gelen kelimelerdir. Otorite demektir. Malik olan Allah, mülkünde otorite sahibidir. Mülk, hem üzerinde otorite kurulan şeye denir, hem de o şey üzerinde otorite kurmaya denir. Biz, Kur'an'dan bazı ayetleri mülkün bu manasıyla hatırlıyoruz. Örneğin, kıyametten bir sahne verilirken, limenil mulkul yevm. Bugün, mülk yani hakimiyet kimindir denilir. Otorite kimindir denilir. Ve cevap yine Allah tarafından Lillahil vahidil gahar. Çok tahredici olan, tek olan Allah'a aittir. Bugün hakimiyet. İşte bu ayette de kullanıldığı gibi mülk hakimiyet manasına kullanılıyor. Ancak yukarıdaki ayetle bağlantısı ilginçtir. Bu bağlantı da şudur. Ey kitap verilenler! Siz Son mesaja inanmamakta direnirken bir gerekçe gösteriyorsunuz ve diyorsunuz ki biz bize indirilene inanırız. Bize de bir mesaj indirilmişti. Eğer ille de bir mesaja inanacak olsaydık kendi kitabımıza inanırdık. Niye size indirilene inanalım diye inanmamakta diretiyor ve bir de böyle bir gerekçeleri sürüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Allah bize indirdiğini niçin nez etsin? Nes olur mu? Olur mu daha önce indirdiğini ortadan kaldırması? Yakışır mı diyorsunuz? Ama görmüyor musunuz ey kitap ehli? Kainatta nes var. Bir nesil gidiyor, bir başka nesil geliyor. Gelen nesil, giden nesli nes ediyor, siliyor. Görmüyor musunuz ey kitap ehli? Göğe bakmıyor musunuz? Gece gündüzü, gündüz geceyi neshediyor. Yıldızlar kayıyor ve yeni yıldızlar doğuyor. Yıldızlar yıldızları neshediyor. Bakmıyor musunuz yeryüzüne ey kitabı ehli? Kış güzü, bahar kışı, yaz baharı ve kış yazı neshediyor. Görmüyor musunuz ey kitap ehli? Bakmıyor musunuz? Sıcak soğuğu, soğuk sıcağı neslediyor. Ve yine görmüyor musunuz? Ey Yahudileşen İsrail oğulları. Allah size verdiği görevi sizden alıyor. İsrail oğullarını nesh Ve yeni bir ümmet getiriyor. Sizin yerinize. Ümmeti Muhammed. İşte bunu görmüyor musunuz anlamına geliyor. Göklere ve yerin otoritesine dikkat çekişi de aslında budur. وَمَا لَكُمْ مِنْ, مِن وَلِيّ وَلَى <نصير> Sizin için Allah'tan başka ne bir yar ne de yardımcı var. Allah'tan başka Yar ve yardımcı arıyorsanız eğer bulamayacaksınız. Hiçbiri size yar olmayacak. Eğer Allah'ın getirdiği son mesaja tutulmazsanız, yapışmazsanız ve hala inanmamakta direnirseniz Allah'ı kendinize yar ve yardımcı bulamayacaksınız. Bunun telmih ettiği, gönderme yaptığı bir ayet var. O ayette şöyle derler Yahudiler, onların bir iddiasının naklidir ayet. Biz nahnu ebnâullah ve ehibbâuhu, biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız derler. Böyle bir iddiaları var, çirkin bir iddia bu. İşte onların bu iddialarına bir göndermedir. Siz Allah'ın indirdiği mesaja direneceksiniz. Hala Allah bizim dostumuzdur diyeceksiniz böyle. Yar ve yardımcı olmayacaktır Allah size. Dinleme tüsteni Em turidûne en tes'elû rasûlekum kemâ su'ile Musa min kablû. Şimdi hitap anında müminlere döndü. Ümmeti Muhammed'e döndü. Bu ayetin ilk muhatabı olan müminlere ve modern muhatabı olan müminlere hepsine birden şöyle deniliyor. Yoksa siz daha önce sizden önce Musa'dan istendiği gibi siz de kendiniz, kendi elçinizden, kendi peygamberinizden onların istediği şeyler gibi şeyler mi istiyorsunuz? Çok ilginç bir ifade. Yani burada açıkça şu deniliyor. Ey ümmeti Muhammed. Ümmeti Musa bazı tavırlar yüzünden Yahudileşti. Siz de onlar gibi davranıp Yahudileşecek misiniz? Onlar ne istemişti? Hemen hatırlayalım. Daha önce biz tefsirini yapmıştık tefsirini yaptığımız Bakara Suresi'nin 55. ayetinde ne istiyorlardı? Bu izkultum ya Musa lan nu'min leke hatta nara Allah cehreten. Ey Musa, sen Allah'ı bize açıkça gösterinceye, biz Allah'ı açıkça görünceye kadar inanmayacağız sana diyorlardı. Öyle demişlerdi. Öyle bir istekte bulunmuşlardı. Yine Bakara Suresi'nin 61. ayetinde tefsir etmiştik. Soğan sarımsak istemişlerdi hatırlayacaksınız. Ya Musa, nasıl ala ta'amin vahidin. Biz bir tek yiyecekle yetinemeyeceğiz, sabredemeyeceğiz. Yani Allah bize hiçbir çaba göstermeden men ve selva verdi. Ama biz adeta nimetten bıktık. Biz belamızı arıyoruz. Biz firavunumuzu arıyoruz ey Musa. Biz özgürlükten usandık. Bize soğan sarımsak ver deyince Musa ne demişti? İhbidû mısran fe inne lekum mâ seeltum. Dönün mısra. Mısra dönün. istediğiniz orada var. Eğer firavunun emri altında köle gibi ezilerek, horlanarak yaşamaya razıysanız özgürlüğünüzü verin Soğanı sarımsağı alın demiş. İşte burada bu hatırlatılıyor. Bunun hatırlatılmasına neden gerek duyuluyor diye bir soru gelebilir akla. Müslümanlar da böyle bir talepte mi bulundular ki Hazreti Peygamber'den böyle bir ilişki kuruluyor ayette ve hemen Yahudileşen İsrail oğullarının kendi peygamberleri Hazreti Musa'ya karşı yaptıkları bu tavır hemen hatırlatılıyor diye akla gelebilir. Evet, daha sonra da olsa bize kadar gelen rivayetlerden bu ümmetin ilk neslinin içerisinden bazılarının bu gibi tavırlar gösterdiğini görüyoruz. Örneğin Hayber seferi sırasında müminler içinden bazı kimseler Hayber'de zato ı Envat diye bir ağaç görüyorlar. Bölgenin müşrikleri bu ağaca kılıçlarını asarlar ve bu ağaçtan uğur dilenirlermiş. Kılıçlarını bu ağaca asınca kendilerine uğur getireceğini zannederler. Ve savaşa bu ağaca kılıcını önce asar ondan sonra giderlermiş kılıcı alıp. Bana uğur getirecek ve savaşta galip geleceğim, ölmeyeceğim diye. Peygamber'den, bu ağacı gören bazı cahiller, İslam ordusu içindeki cahiller diyorlar ki onların bir zat-ı envatı var. Bize de böyle bir zat-ı envat ağacı bulsana. peyda etsene, yapsana diyorlar. İşte ki Tirmizi'yi naklediyor bunu. Peygamberimiz bu gibi tavırları gördükten sonra aynen şöyle buyuruyor ki Müslüm'ün naklettiği bir hadis لَكَتْبَعَنَّ سُنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذَّنْ نَعْلِ بِالنَّعَدْ Siz, sizden önceki kitap verilen, sizden önce vahiy gönderilen toplumların yoluna adım adım karış karış uyacaksınız. Onları izleyeceksiniz. وَلَوْ دَخَلُوا هُجُرَ دَبِّنْ Eğer onlar bir kitle sürüngen deliğine girmek isteseler, girseler, siz de onları taklit etmek için tıpkı onlar gibi bir sürüngen deliğine girmek isteyeceksiniz. Gireceksiniz. Peygamberin bu endişesi aslında bu ümmetin Yahudileşme tehlikesine dikkat çekmek için. Ey Ümmeti Muhammed! Siz de sizden önce kendisine Vahiy adlı mutluluğu insanlığa taşıma görev verilen İsrail oğulları gibi yahudileşmeyin. Eğer onlar gibi davranırsanız Allah sizin sonunuzu da onlara benzetir. Onlar gibi olursunuz. Denilmek isteniyordu aslında. Buradaki uyarı da budur. Ki ayetin devamı daha ilginç. Omen yebedil küfr'e bil imanı, fakat tıl sebaa sabil. Kim, inkarı iman ile değiştirirse, tebdil ederse, فَقَدَّلَّ سَوَا اَسَّب۪يلٍ Hiç kuşkunuz olmasın ki o kimse dost doğru yoldan sapmıştır. İmanı inkar ile takas etmek. Hakikati yalanla takas etmek. Aslında hissediyorsunuz değil mi? Burada da neshe bir gönderme var. Allah ya aynısını ya da daha iyisini getiriyor nesh edarken. Allah böyle nesh ediyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ey yoldan çıkanlar siz de kendinizce bir nesh yapıyorsunuz. Ama sizin nesiniz tam tersine gerçekleşiyor. Siz imanı siliyorsunuz yerine inkarı getiriyorsunuz. Siz gerçeği siliyorsunuz yerine yalanı getiriyorsunuz. Siz hakikati siliyorsunuz yerine batılı getiriyorsunuz. Siz de bir nes yapıyorsunuz. Ama sizin nesiniz daha şerli bir nes. Hayırlıyı götürüp yerine şerri getirmek biçiminde tezahür ediyor. Hakkı silip yerine batılı getirmek biçiminde. Işığı yok edip karanlığa kapı açma biçiminde. Ortalığı karanlığa bu. Bırakmam biçiminde gerçekleşiyor. Sizin mezhiniz denilmek isteniyor. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ Daha önce kendilerine ilahi mesaj gönderilmiş olanlardan birçoğu ister ki imanlarınızdan sonra sizi, Gerisin geri köfre döndürsünler. Yani daha önce kendilerine tıpkı sizin gibi ilahi mesaj verilmiş olanlar sizi iman ettikten sonra küfre döndürmek isterler. Bunu arzu ederler. Aslında niçin bunu arzu ederler? Çünkü biz olamadık siz de olmayın. Bana yar olmayan Allah'ın vahyi size de yar olmasın demeye getirirler. Kendileri hakta sebat etmediği için sizin de hakta sebat etmenizi istemezler. Çünkü o zaman siz onları geçmiş olursunuz. Hasetleri buna el vermez. Yani ne kendileri hakka gelirler... Neden sizin hakta sebat etmenizi isterler. Aksine sizin kendilerinizden önde olmanızı istemedikleri için sizi de batıla düşürmeye çalışırlar. Kendileri hakka gelmeye çalışacakları yerde. Niçin yaparlar bunu? Geldi. Haseden min indi enfusihim. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Kendilerine gerçek, Hakikat ap açık belli olduktan sonra benliklerinden kaynaklanan bir hasetten dolayı böyle yaparlar. Hasetliklerinden böyle yaparlar. Çünkü nefisleri haset kaynamaktadır. İçleri haset doludur. Haset üzerinde kısaca durmak isterim. Hasetçinin hasedi haset ettiği kimseye duadır kendisine duadır Çünkü haset eden aynı zamanda Allah'a hakaret etmiş demektir. Niçin mi? Çünkü Ya Rabbi sen lütfunu kime vereceğini bilmiyorsun demiştir hasetçi. Her hasetçi aslında hasediyle bunu söylemiş olur. Eğer Allah'ın verdiği bir nimeti kıskanırsa biri, Bununla şöyle demiş oluyor. Ey Allah'ım sen nimeti kime vereceğini bilmiyorsun demiş olur. Haşa. Aslında hasededen eden Allah'a hakaret etmiş olur. Allah'ı nimet vereceği kimseyi seçememekle, bilememekle suçlamış olur. Onun içinde hasetçinin hasedi haset edilen kimseye dua kendisine ise beddua yerine geçer. Fakfu. Vesfepu, hatta yeti Allahu bi emri. Onları bağışlayın, onları hoş görün. Allah'ın onlar hakkındaki hükmü size gelinceye dek. İnallahu ala kulli şeyin kadir. İyi bilin ki hiç kuşkunuz olmasın ki Allah her bir şeyi yapmaya kadirdir. Burada özellikle Yahudilerin akıbeti vurgulanıyor. Allah'ın hükmü gelinceye kadar. Müminler uyarılıyor. Allah müminlere siz onları hoş görün. Nefsimize uyup siz de onlara onların yaptığını yapmayın. Onlar şu anda özbenliklerinin tutkunu ve esiri oldular. Size karşı gözleri karardı. Size karşı nefisleri ve şeytanlarıyla davranıyorlar. Siz de onlara kendi benliğinize uyarak bir şey yapmaya kalkmayın. Bu konuda sizi bırakın Allah savunsun. Siz kendinizi savunmayın. Çünkü onlar size değil Allah'a düşmanlık yapmış oluyorlar bu tavırlarıyla. Siz de aradan çekilin. Onları Allah'la baş başa bırakın. Onlar hakkındaki hükmü siz vermeyin, Allah versin. Ve verdi. Medine'de 3 Yahudi boyu vardı. Bu 3 Yahudi boyundan Kaynuka oğulları, Nadir oğulları ve Kureyza oğulları. Kaynuka oğulları çok geçmeden, hemen hicretin ilk yıllarında, 3. yılında, Müslüman bir hanımın başörtüsüne, hakaret ettikleri, saldırdıkları için oradan geçmekte olan bir Müslüman olaya müdahale etti ve Müslüman kadının örtüsüne saldıran o Yahudi'yi cezalandırdı, öldürdü. Onun üzerine oradaki Yahudiler o Müslüman erkeği linç ettiler. Ve işte bunun üzerine Hz. Peygamber onlara karşı savaş açtı. Çünkü sözleşme vardı. Medine Sözleşmesi... Saldırmazlık anlaşmasıydı. Üç Yahudi toplumu arasında da Müslümanlarla bir saldırmazlık anlaşması imzalanmıştı. Onlar bu anlaşmayı böylece ihlal etmiş oldular. Çiğnediler. Onun için Resulullah üzerlerine yürüdü. 15 günlük bir kuşatmadan sonra onların göç etmelerine izin verdi. Bundan daha fazla cezalandırmadı onları. İkinci kabile Nadir oğulları Resulullah'a suikast yapmak istediler. Resulullah'ı bir gün kendi oymaklarında otururken damdan tepesine değirmen taşı bırakarak öldürmek istediler. Ve bu durum Resulullah'a haber verilince Resulullah onları da kuşattı. Anlaşmaya ihanet eden bu topluluğunda göç etmesine izin verdi. En son ihanet edenleri Hureyza oğulları oğulları. Onlar Hendek Savaşı'nda, müminlerin ölüm kalım savaşında, müminlerin en sıkıştığı anda, Mekke müşrikleri tarafından kuşatıldığı bir anda arkadan hançerlediler. Ancak Allah onlara fırsat vermedi. Savaş bittikten sonra peygamber onları kendi kanunlarıyla cezalandırmak, kendi yasalarıyla cezalandırmak için Tevrat'ta yazılan cezanın uygulaması maksadıyla Onların müttefiği olan Müslüman Sa'd İbni Ubade'yi seçti. Ve Hazreti Sa'd onlarla karşılıklı görüşüp kendi cezalarının kendi dinlerinde ne olduğunu tespit ettikten sonra kendi cezaları verildi ve anlaşmaya ihanet edenler kılıçtan geçirildi. Yani Allah onlar hakkındaki hükmü işte böyle verdi. Nasıl verdi? İhanetlerinin önünü açarak. Ama onları ihanet etmeden Resulullah onlara hiçbir şey yapmadı. Hiç ceza vermedi ve dokunmadı bile. Ama Allah onları yanılttı, onların ihanetlerinin önünü açtı ve öylece Allah'ın hükmünün ne olduğundan öğrenmiş olduk. Ve aqimus salate ve a'tuz zekâ. Namazı istikametle kılın. Arınmak için vermeniz gereken karşılıksız yardımı da yapın. Namaz ve zekat Kur'an'ın birçok yerinde burada olduğu gibi yan yana anılır. Daha önce de bir ayet münasebetiyle tefsir etmiştim. Namaz insanın Allah'la olan münasebetini Zekat, insanın toplumla olan münasebetini tespit eder, temsil eder. Onun için namaz ve zekat yan yana adır. Yani her mümin şahsiyete Allah'la olan ilişkini, namazla, toplumla olan ilişkini zekatla düzenle ve düzelt denilmiş olur. Yine aynı zamanda her mümine şu mesaj verilmiş olur. Allah'la olan ilişkini güçlendirmek için namaz ibadetine sarıl. Toplumla olan ilişkini güçlendirmek için zekat ibadetine sarıl. İşte bu iki ibadetin yan yana gelmesinin hikmeti veya hikmetlerinden biridir bu. <Sessizlik> Kendiniz için Allah'a ne takdim ederseniz, ne hayrederseniz, Allah katında onun aynısını bulursunuz. İn Allah habi matamalûne basir. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah yaptığınız her bir şeyi derinliğine ve tümüyle görmektedir. Burada söylenmek istenen şey açık. Wa ma tukddimu lanfusikum min khair. Kendiniz için ne hayır yaparsanız, yani bunu günümüz Türkçesine çevirirsek kendinize iyilik edin. Kendinize bir iyilik yapın deniliyor. Kendinize iyilik etmek istemez misiniz deniliyor. Onun için Allah rızası için yapılmış her tür şey kişinin bir başkasına değil doğrudan kendisine yaptığı bir iyiliktir. Böyle görmesi gerek. Çünkü Allah onu kat kat ödüllendirecektir. Bundan hiç kuşkusu olmaması gerekiyor. Bundan kuşkusu olan bir insan gereği gibi iman etmemiş bir insandır. Çünkü garantisini Allah vermektedir. Allah kendi adına yapılan her türlü hayrı, her türlü ibadeti hiç eksiksiz ödüllendireceğini vaat ediyorsa... Bunun kesinlikle olacağına iman etmek, imanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَهُوا دَنْ <أَوْنَسَارًا> Söz, bir başka noktaya getirildi. Ama aslında yukarıyla bağlantısı, doğrudan bağlantısı var. Lakin Kur'an'ın metaforik anlatımı işte burada kendini gösteriyor. Kur'an müthiş bir belagate sahip. Onun için insanın bakışını, gözünü ve gönlünü aynı anda derinliğine, yatayına, dikeyine, ahirete, dünyaya, geçmişe, bugüne, geleceğe çevirir. Ve insanın tabiri caizse başını döndürür. İşte bu müthiş belagati burada da görüyoruz. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ Onlar şöyle bir iddiada bulundular, dediler ki Yahudi ve Hristiyan olandan başka hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Tabi bunu Yahudiler kendileri için, Hıristiyanlar da kendileri için dediler. Yani Yahudiler, Yahudilerden başkası cennete giremeyecek, ebedi mutluluğu yakalayamayacak, Hristiyanlar da Hristiyan olanlardan başkası ebedi mutluluktan mahrum kalacak diye bir iddiada bulundular. Tilke emanı yuhum. Kur'an cevap veriyor. Bu onların kuruntusu. Bu onların hüsnü kuruntusudur. Ümniye kuruntu anlamına gelir. Ümniye ütopya anlamına da gelir. Olmayan şey. Düş ülke manasına gelir biliyorsunuz ütopya ümli ya budur, onların hüsnü kuruntuğu. Kul ha tu in kuntum sadqiin. Eğer bu iddianızda doğru iseniz, bu iddianızda samimi iseniz, hadi ispatlayın bakalım, getirin dediğimizde ispat edin diyor Kur'an. Bu Herkes için geçerli sevgili dostlar. Bu ayetin kapsam alanına sadece Yahudiler ve Hristiyanlar girmiyor. Bir zümreye mensup olduğundan dolayı, sırf o zümrenin içinde bulunduğundan dolayı cennetlik kabul ediyor ve o zümreye mensup olmadığından dolayı da herkesi süpürüp cehenneme dolduruyorsa bu mantık işte bu mantığın aynısıdır. Bu türden her mantığı mahkum ediyor. Çünkü salt mensubiyet ebedi kurtuluşun garantisi değildir. Bu kendisini Müslüman sayan için de geçerlidir. Salt kendisini İslam'a mensup saydığı için ebedi kurtuluşa nail olduğu garantisine kapılmışsa bir insan o da aynı kategoriye çünkü kurtuluş, şunun ölçüsü, bir levhanın altında bulunmak, bir topluluğa mensup olmak değildir. Kurtuluşun ölçüsü, kişinin yaşantısı, tercihi daha önceden yapıp edip gönderdikleri inancı ve o inancına göre yaşadığı hayattır. Ki bir üstteki ayette bunu görmüştük değil mi? ma تُقَدِّمُوا li اَنْفُسِكُ Kendiniz için neyi göndermişseniz, kendiniz için yaptığınız şeylerdir belirleyen. Ebedi hayatta nerede olacağınızı belirleyen ölçü, dünyada iken hangi topluma mensup olduğunuz değildir. Ne yaptığınız, nasıl inandığınız, nasıl yaşadığınızdır. Bela, işte buna Tam cevap bu ayette geliyor. Aksine, hayır hayır durum böyle değil. Men esleme vejhehu lillah. Ve huve muhsinun. Kim Allah'ı görüyormuş gibi, görüyormuş gibi inandığı Allah'a bütün varlığıyla teslim olursa. Ve huve muhsinun. Oradaki vavvavı haliyedir. Muhsin olduğu halde, Muhsin'i ben peygamberin tefsiriyle tefsir ettim. İhsan nedir diye sorulduğunda peygamber, Allah'ı görüyormuş gibi ona inanmandır diyordu ya. Yani, Allah'ı görüyormuş gibi inanmak. İşte ben de peygamberin tefsiriyle tefsir ettiğim için, görüyormuş gibi inandığı Allah'a, kim bütün varlığıyla teslim olursa, varlığını adarsa, فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Rabbi katında onun karşılığını bulacaktır, alacaktır. وَلَا خَوْفٌ aleyhim. <عَلَيْهِم> Peki bu karşılık nasıl tezahür edecektir? İşte şurada geliyor. Ona. وَلَا خَوْفٌ aleyhim. <عَلَيْهِم> Gelecek endişesi olmayacak o kimse için. Allah'ı görüyormuş gibi inandığı Allah'a bütün varlığını teslim eden bir insan için gelecek kaygısı olmayacak. وَلَا خَوْفٌ alehim. <عَلَيْهِم> Khavf sadece gelecek için kullanılır. وَلَا هُمْ Geçmişte yaptıklarından dolayı da üzüntü duymayacak. Evet, yeterince açık ayet. Mutluluk garantisi veya. Gelecekten kaygı ve endişe duymamak, geçmişte yaptıklarından da üzüntüye kapılmamak, üzüntü duymamak. Bu nasıl olacak? Allah'ın, Allah'ın gönderdiği kelama, mesaja uyan, varlığını Allah'a teslim eden, yani özetle hayatını Allah'ın emrine göre belirleyen, Allah'ın, kelamına, mesajına göre bir ömür yaşayan insan elbette ki üzülecek şey yapmayacak. Çünkü Allah sonunda üzüleceği bir şeyi yasaklayacak ona. Yapınca sonuçta üzüleceği ve pişman olacağı her şeyi yasaklayacak. Ve yapınca sonuçta sevineceği ve kaygı duymayacağı her şeyi de emredecek. Onun için bana خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ O, gelecekten kaygı duymayacak. Geçmişte yaptıklarından da üzüntüye kapılmayacak. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَةِ النَّسَارًا عَلَى شَيْءٍ Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bir inanç temelinden yoksundurlar. Ve Kâletin Nesara, Leiset il Yahudu şey. Hristiyanlar da dediler ki, Yahudiler bir inanç temelinden yoksundurlar. Vahumyet Loon el Kitap. Üstelik bunu söyleyenler kim biliyor musunuz? Cahil cühle de değil. Kitabı okuyan kimseler. Yani daha önce kendilerine gönderilen mesajı bilen, mesajın geldiğini bilen. Daha önce kendilerine hakikatin geldiğini bilen insanlar böyle konuşacaklar. Burada bu ayette özellikle bu son cümle anlamın mihverini oluşturuyor. Kitabı okumak. Tevrat'ı ve İncil'i de diyebilirdik. Ama öncelikle Kur'an'da kitap kelimesi daima Allah'ın gönderdiği hakikat anlamına gelir. Bu anlamına öncelik vermek lazım. Lakin biz literal anlamıyla da düşündüğümüzde her Hristiyan bugün İncil olarak elinde bulundurduğu İncil'in beraberinde Tevrat'ı da bulundurur. Çünkü tüm İncillerin içinde Ahdi Atik yer al. Bugün gidip bir Hristiyan'a okuduğun İncil'i ver diye bir istekte bulunun, size uzattığı kitabın birinci bölümü Tevrat'tır. İsrailoğulları peygamberlerine gelen 39 kitap orada vardır. İncil'ler, 4 kanonik İncil onun arkasına eklenmiştir. Tüm Hristiyanlar istisnansız, Tevrat'ı da kendilerine indirilmiş bir kitap olarak kabul eder. Ama bundan daha öte şöyle bir şey sorabiliriz. Peki Yahudi ve Hristiyanlar birbirleri hakkında aslında doğruyu söylemiyorlar mı? Yani bir inanç temelinden yoksun değiller mi? Değil. Doğruyu söylemiyorlar. Aslında onların ikisi de bir inanç temeline dayanıyorlar. Yani temelde Allah'ın indirdiği vahye dayanıyorlar. Lakin çarpıtmışlar, tahrif etmişler. Ve bununla şöyle söyleniyor da olabilir. Bu ayeti şöyle tefsir etmek mümkün. Yahudiler Hristiyanları sapık bir Yahudi mezhebi olarak görürler. Yahudilerin Hristiyanlığa bakışı budur. Yahudilerin gözünde Hazreti İsa kendi içlerinden çıkmış yalancı bir peygamberdir. Tabii ki haşa. Yani Yahudiler böyle bakarlar. Yahudilerin bu bakışı elbette ki doğru değil, yanlış bir bakış. Onun için suçlamaları da yanlış ve Kur'an bu suçlamayı reddediyor. Çünkü Hz. İsa gerçekten Allah'ın peygamberi, gerçekten Hz. İsa'nın getirdiği mesaj da Allah'tan gelmiş bir mesaj. Peki Hristiyanların Yahudiler için söylediği şey ne ki onu da Kur'an reddediyor? O da şu. Hristiyanlar da Yahudileri Hazreti İsa'nın katili olarak görürler. Bu da yanlış. Bu da doğru değil. Çünkü Hazreti İsa'yı onlar öldürdü diye biliyorlar ama gerçekte öldürmediler. Öldüremediler. Ama nihayetinde sonuçta Hazreti İsa Yahudilerin eliyle ölmedi. İşte onlar da yanlış bir yerden tutuyorlar. Onun için ikisinin de yanlışını Yüzlerine vuruyor Kur'an. Devam ediyoruz. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Yine hiçbir şey bilmeyen cahiller de tuttular onların dediklerinin aynısını dediler. Yani ileri gelenler, alimler, kitap okuyanlar okumuş, yazmış sınıf birbirlerini böyle suçlayınca herhalde cahil kitleler Birbirlerini nelerle suçlamazlar ki? İşte o söylenmek isteniyor. Onlar da bu sefer kayıkçı kavgası gibi birbirlerini olmadık şeylerle suçlamaya başladılar. Cahiller, alimleri böyle yaparsa cahilleri neler yapmaz ki? فَاللّٰهُ يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪يمَا كَانْهُ Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah... Onların üzerinde anlaşmadıkları bütün şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. Son sözü söyleyecektir. Burada kıyamet sözcüğü var. Kıyametin ne olduğunu biliyoruz. Ancak buradaki geçen kıyametin dünyevi bir kıyamet olarak yorumlanması mümkün bana göre. Ki kıyametin dünyevi olarak kullanıldığı yerler de var. Örneğin bir hadiste kıyamet dünyevi, sosyal bir çöküş, toplumsal bir bozulma ve kokuşma olarak da kullanılır ki bu Buhari hadisidir. Ünlü bir hadis. Sasani İmparatorluğu'nun ve Bizans İmparatorluğu'nun miladi 7. yüzyıldaki çöküşünü Peygamberimiz sahabeye anlatırken kıyamet olarak Naklediyor bu halde geçen bir hadiste. Bendeniz buradaki kıyameti de ahiret kıyametinden daha fazla İsrailoğullarının, Yahudilerin sosyal çöküşü, toplumsal bitişi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Neden? Ayet, hiç kuşkusuz bu Kur'an İsrailoğullarına tartıştıkları şeylerin pek çoğunu açıklamaktadır ayetiyle örtüşüyor. Bu okuduğum ayet, Necm suresinin 76. ayetidir. Yani, hiç kuşkusuz bu Kur'an, İsrailoğullarına tartıştıkları şeylerin pek çoğunu, açıklamaktadır manasını. Necm suresinin 76. ayeti. O halde, Allah, onların tartıştıkları birçok şey hakkındaki hükmü, Kur'an ile vermiştir. Yani onlar hakkındaki hüküm Kur'an'da vardır. Kur'an'ın işte bu ayetleri aslında onlar hakkında verilmiş birer hükümdür. Bu manada bendeniz Kur'an'ı Allah'ın onların tartıştığı şeyler konusunda bir hükmü olarak görüyorum. Ve zaten Yahudilere ve Hıristiyanlara da Kur'an'a davet ederek eğer üzerinde tartıştığınız şeyler konusunda Allah'ın bakışını öğrenmek istiyorsanız, hükmünü öğrenmek istiyorsanız, ne dediğini bilmek istiyorsanız Kur'an'a başvurun manası çıkar. Zaten eğer bu mana verilmeyecek, bu mana çıkmayacaksa onları Kur'an'a davet etmenin anlamı nedir? Kur'an birbirine tam davası gibi Ebediyen düşman olan bu iki dini Zümreyn'in düşmanlığını, gelin sizin düşmanlıklarınızın geçersiz olduğunu ben söyleyeceğim diyor adeta. Yani sizin birbirinize olan kininiz ancak Kur'an'a teslim olursanız, olursanız diner deminmek isteniyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَا عَمَّ سَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي Kur'an sözü bir başka alana getirdi. Sanki ilgisi yokmuş gibi duruyor ama yukarıyla çok ilginç bağlantısı var bu ayetin. Allah'ın mabetlerinden men eden, Allah'ın mabetlerine girmeyi yasaklayan ve orada Allah'ın ismini anmaktan men eden ve orayı harap eden kimseden daha zalim kim vardır? Ulaike mâ kâne lehum en yedhulûhâ illa khaifin. Bu tiplere Allah'tan korka korka girmek dışında oraya girmek yaraşmaz. Allah'tan korka korka girmek dışında hiçbir duyguyla Allah'ın mabetlerine bu tipler girmemelidir. Mane açık. Burada geçiyor. Allah geçiyor. Allah'ın mabetleri. Mesacidallah sadece Müslümanların içinde ibadet ettiği bu ümmete özgü ibadethaneler değil. Geneldir. Umumidir. Hristiyanların kilisesi, Yahudilerin havraları da Allah'ın mescitleri kavramının kapsam alanı içindedir. Çünkü bu ayetin Sebebi nüzulü olarak gösterilen ki sebebi nüzul illa da ayetin inişinden hemen önce yaşanmış olması gerekmiyor. Sebebi nüzul bahsi, ayetin açıklanmasında anlam alanına giren her olay sebebi nüzul bahsine girer. Bu ayetin sebebi nüzulü olarak müfessirlerin aktardığı olay Kudüs'ün tahribidir. Özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki bu bitmez kim yüzünden Kudüs, Hristiyanlar tarafından tahrip edilmiştir. Ü 326 yılında Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini olarak benimseyen Konstantin'in annesi Helena, Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı ve Müslümanlar tarafından da bir peygamber olarak inanılan, iman edilen Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı o kutsal mabedi, Hristiyanlar sırf Yahudilere olan kinlerinden dolayı mezbelelik, çöplük haline getirmişlerdi. Hz. Ömer Kudüs'ü alınca o çöplüğü temizletti ve oraya bugün de ayakta duran Ömer Camii'ni yani orayı yine asli fonksiyonunu kazandıracak bir mabede dönüştürdü. Müslümanlar bu ayetin hükmüyle hep amel etmişlerdir. Onun için küfe, Tahire, Bağdat gibi birçok şehir ilk defa Müslümanlar eliyle ordugah olarak kuruldu. Önce İslam ordusu orada kamp yaptı, ondan sonra kent haline dönüştü. Ama bu şehirlerde bugün kiliselerde havralar da var. Bu kiliseler ve havralar daha önceden kalmamıştı çünkü o kent Müslümanlar eliyle yapılmıştı. Müslümanların mabetlere olan hoşgörüsünü bundan daha güzel ifade eden bir delil bulamayız. <gülüyor> Allah'ın mabetlerine karşı böyle davrananlar, Allah'ı zikretmeyi, Allah'a ibadet etmeyi yasaklayan mabetlerin kapılarına kilit vurup mabetleri ibadet dışında bir işe hasreden, ibadet dışında bir başka şeye açan kimsenin uğrayacağı şey lehum fid dünyâ Dünyada rezillik ve kepazeliktir. Kim Allah'a ibadet edilen bir mabedi, ibadet dışında bir şeye tahsis ederse, Allah ona beddua ediyor. O dünyada rezil ve kepaze olsun diyor. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de onun için korkunç bir azap vardır. Bu ayetin tefsirinde, yün kelimesinin tefsirinde baktım. Hicri birinci yüzyılın sonunda yaşamış olan Süddi isimli müfessir, onların dünyada uğrayacağı alçaklık İstanbul'un fethidir yazıyor. Taberi de geçiyor. Çok ilgimi çekti. Hicri birinci yüzyılda bir müfessir, ta o günden İstanbul'un fethini onların... Süleyman mabedine yaptıkları bu çirkin davranıştan dolayı uğrayacakları alçaklık olarak nitelendirmiş ve böyle tefsir etmiş. İlginçtir. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَاَجْهُوا Batı da Allah'ındır. Doğu da Allah'ındır. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yönü orasıdır. Allah sınırsızdır ve bilgisi de sınırsızdır. Sonsuz bilgi sahibidir. Yeryüzü müminlere mescit kılınmıştır. Bu ayetin söylemek istediği gerçek budur. Yönler izafidir diyor ayet. Yönleri birer logo olarak kullanmayın diyor. Yönleri Allah'a karşı kullanmayın. Her yön Allah'ındır diyor. Kutsal yön yoktur diyor Kur'an. Onun içinde yönleri parselleyip de birbirinize karşı ya da Allah'a karşı kullanmayın diyor. فَاَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَاَجُولَّا Bakara suresinin 150. ayeti bu ayeti nesh söylenir. Gerçekte böyle bir nes yoktur fevelli vechheti şatr'al mescidi haram o halde yüzünü mescidi harama çevir ayetinin bu ayeti neshetmesi söz konusu değil çünkü bu ayet Kudüs'e yönelmeyi emretmiyor ki bu ayette böyle bir şey yok nereye dönersen dön diyor Allah'ın yönü orasıdır diyor bu ayetin neshettiği şey yönü put haline getirmektir yönleri kutsamaktır bu ayet aslında şunu neshediyor, Allah'a ibadeti belli bir mekana hasretmeyi neshediyor. Ey müminler, yeryüzü mescit kılındı. Siz dini içinizden belli bir zümreye hasredip indirgemecilik yapmayın. İbadeti yılların ve haftaların bazı günlerine hasrederek hayatınızı ibadetten soyutlamayın. İbadeti yine sadece belli mekanlara haslederek öbür mekanlarda sanki ibadet yapılmazmış gibi bir şeye kapılmayın. Yani indirgemecilik yapmayın. Dini öğrenmek sadece bir zümrenin işi değil tüm o dine inananların işi. İbadet edilmek sadece belli mekanlara has değil tüm yeryüzünde ibadet edilir. İbadet etmek için sadece belli anlar değil, tüm anlarda Allah'a ibadet edebilirsiniz diye burada muhteşem bir yeni bakış açısı getiriliyor ayette. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَنْ سُبْحَانَا Dediler ki bir de Allah oğul edindi. Haşa! Bu nasıl söz? Allah aşkın bir hakikattir. Bundan münezzettir. Bellehu ma fi's vel ard. Bilakis aksine gökler de yerde ona aittir. Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah nasıl doğurur ya da doğurulur? Oğlu ya da annesi babası olabilir ki haşa. Gökleri ve yeri O var etti. Gökleri ve yeri var eden, hem de yoktan var eden, eşsiz bir biçimde var eden Allah nasıl bir başkasına baba veya bir ana Veya bir evlat olabilir ki Allah Sebepten münezzehtir İnsan Mahlukat bir sebebe medni Olarak düşünülür Bir sebebin müsebbibin Sebebidir Ancak Allah'ın bir müsebbibi yoktur ki Allah kendiliğinden vardır Bizzatihi vardır Sonsuz ve sınırsızca vardır ki Yukarıda Vasiun alim denilmiştir Sınırsızdır demişti. Niçin bu ayetle böyle bir konuyla yukarıdaki konu birleştirildi diye sorarsanız hemen buna verilecek cevabımız Allah'a bir yön izafe etmekle Allah'a oğul izafe etmenin temelde mantığı aynıdır demeye getiriliyor burada. Yani Allah'ı eşyalaştırmayın, Allah'ı içkinleştirmeyin. Her ne ki aklınıza geliyor, Allah on, o değildir. Allah'ı, zatını kavrayamazsınız. Aklınızın kapasitesi buna yetmez. O aşkın bir varlıktır. Aşkın bir varlığı, içkin bir varlık halinde tasavvur etmeyin demektir bu. Ben lehu ma semawati vel ard. Kullullehû kanitûn. Hepsi de Allah'a boyun eğmişlerdir. Bedî'us semawati vel ard. Allah göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bedi örneksiz, öncesiz, ham maddesiz yaratmaya denilir. Yani halk ham maddeden yaratmaktır. Halik önce var olan maddelerden olmayan bir şeyi yaratmaya denilir. Ama bedi halktan daha özgündür, daha özeldir. Bedi hiç yoktan var etmek. Ön, örneksiz var etmek. Öncesiz var etmek ve eşsiz yaratmak anlamına gelir. Ve izâ qadâ emran fe innemâ Eğer bir iş gerçekleşeceği zaman, işte o anda o der ki ona ol ve o da onu verir. Buradaki kün emri Teklifi değildir. Teklifi emirler kelam ile olur. Bu kün emri aslında eylemin söze dönüştürülmüştür. Çünkü biz insanlar şuurlu varlıklarız. Bize emirler söz ile verilir. Buradaki emir aslında söz ile verilmemişti. Tekvini bir emirdi. Yani fiil idi. Fiil insana anlatılan bir kitap içinde geçtiği için Allah eşyanın fiili dilini bize anlatırken kavli dile çeviriyor sözlü dile çeviriyor onun içinde tün emri aslında fiili bir dildir tekvini dildi bize anlatılan bir metin içinde geldiği için söze çevriliyor sözlü dil oluyor ve قال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله او Cahil kimseler dediler ki Allah bizimle konuşmalı değil miydi ya da bize bir ayet bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlar açıkça mucize istediler. Yine Mekke'de öğreniyoruz ki biz Kur'an'dan En'am suresinin 7. ayetinden müşrikler Hazreti Peygamber'den gökten bir kitap indirmesini gözlerinin önünde istemişler. Ve onu kendilerine okumasını istemişler. En'am 7'de bunu istediklerini görüyoruz. İşte bunu istemelerini Allah Yahudilerin yaptığıyla bir benzetme kurarak buyuruyor ki ke kekalellezine min kablihim misle kavlihim. Daha öncekiler de tıpkı onların söylediği gibi söylemiş ve işte böyle bunu istemişlerdi. Hani hatırlayacaksınız. Yahudileşen İsrailoğulları da Allah'ı açıkça görmek istemişlerdi. Niçin bu benzetme yapılıyor? Çünkü, çünkü bunu isteyenler iman etmek için istemiyorlar. Bahane bulmak için istiyorlar. Onun için de hemen arkadan gelen ifade şu. Teşâbehet kulûbuhum. Kalpleri birbirine benzedi. Ne demek bu? Duygu ve düşünceleri birbirine benzedi. Aslında daha önce kendilerine ilahi mesaj gönderilen Yahudileşen İsrail oğulları ve Hristiyanların duygu ve düşünceleriyle müşriklerin duygu ve düşünceleri arasında fark yok. Değil. Aynı duygu ve düşünceler aynı eylemleri ortaya çıkarır. Aynı sözleri, aynı talepleri ortaya çıkarır. Kadde yerine ayeili kalmayı Gönlü yata yata deliyle dayanarak zanna değil. Taklide değil, tahkike dayanarak inanmak isteyenler için işte ayetlerimizi biz böyle detaylandırıyoruz, açıklıyoruz. Buradaki ayetler öncelikle mucizeye ya da kevni ayetlere veraret eder. Daha sonra Kur'an ayetine veraret eder. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ve وَنَذ۪يرًا Hiç kuşkusuz biz sana, seni müjdeleyici, ve uyarıcı olarak hak ile yolladık. Yani senin getirdiğin mesaj gerçeğin mesajıydı. Ve sen bu mesajı müjdelemek ve uyarmak için getirdin. Bu mesaja uyarsanız ebedi mutlulukla müjdeliyorum. Eğer uymazsanız akıbetiniz fena olur diye söyle bu senin görevinde. Sen sorumluluğunu işte böyle yerine getirmiş olursun. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَسْحَابِ cahim. Bundan ötesinden sen sorumlu değilsin. Ateşe kendisini mahkum eden kimselerden sen sorumlu değilsin. Sen vazifeni yapmak istiyorsan, sana bildirilen mesajı insanlara ulaştır ve de ki buna sarılırsanız ebedi mutluluğu bulursunuz, yok terk ederseniz akıbetiniz fena olur de gerisinden seni sorumlu tutmayacağız Valda ankel Yahudu ve Hatta mille Yahudiler ve Hristiyanlar kendi sen onların inanç sistemini benimsemedikçe senden razı olmayacaklar. millet burada inanç sistemi anlamına gelir Millete İbrahim, İbrahim'in inandığı inanç sistemi demektir. Ve Türkçe'de bugün kullandığımız Türk milleti, Kürt milleti, Arap milleti gibi deyimler temelden yanlıştır. Ulus yerine millet kullanılamaz. Millet bir inanca inanan kitlenin bütününe verilen isimdir. Onun için küfür milleti denilir, İslam milleti denilir. Ama Arap milleti denilemez, Türk milleti denilemez ulusu denilir, kavmi denilir. Onun için burada da bir inanca inanan insanların bütünü kastedilmiştir. İn kul <gül> inne hidallahi huvel huda. Deki gerçek rehberlik işte gerçek rehberlik sadece Allah'ın rehberliğidir. Yani Falancanın ve felancanın rehberliğine, önderliğine uymayın. Allah'ın rehberliğine uyun. Eğer Allah'ın rehberliğine uymak isterseniz o zaman İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in getirdiğinin de Allah'tan olduğunu bilmeniz lazım. Onlara iman etmeniz lazım. Niçin Allah'ın rehberliğine uymuyorsunuz? Onu terk edip de kendi nefsinizin? öz benliğinizin rehberliğine uyuyorsunuz. Ve la inittebata ehva'hum ba'de allazi ja'aka min ilim geldikten sonra sana hakikat bildirildikten sonra onların hevalarına, arzularına, zanlarına uyarsan maleke minallahi min veliyyin ve nasir Allah'tan sana ne bir yar, ne de bir yardımcı var. Yani Allah sana ne yar olur? Ne de yardımcı olur elledine Atena humul kitabı yetlu nehu kendilerine daha önceki mesajı gönderdiğimiz kimseler onu ellediğitenahumul kitab ve yetlu nehu hakkka Tilaveti ule iki bir onu ve onu hakkıyla okuyan kimseler hakkıyla okumak Ezbere okumak, manasını bilmeden okumak değil. Bunu peygamber şöyle tefsir ediyor. Yettebi'ûne hakkâ ittibâi. Ona hakkıyla uyanlar, onu hayatına aktaranlar biçiminde. Yani kendilerine daha önce mesaj gönderip de onu hayatına hakkıyla uygulayanlar, onu anlayarak, düşünerek, yaşayarak, okuyup, öğrenip, hayata aktaranlar. Ula'ike bi. İşte gerçekten ona inanan kimselerdir. Yani bunu yapmıyorsa ona da inanmıyor gerçekten demektir. O hemen yekfur bihi fe ulaike humul hasirun eğer bunu yapmıyorsa. Yani onu gerçekten hakkıyla okumuyor, üzerinde durmuyor, tefekkür etmiyor, düşünmüyor ve hayata uygulamıyorsa onu inkar etmiş demektir. Ve men yekfur kim de onu inkar ederse fe ulaike humul hasirun o sonuçta kaybedenlerden, zarar edenlerden olacaktır. Ya benî İsraîle zhikru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alamin Bu ayet daha önce de 47. ayetin aynısıydı. Ey İsrailoğulları, hani hatırlayın size verdiğim nimeti ki, sizi insanlığın içerisinden seçmiş, tüm insanlığın üzerinde vahyi taşıyıcı olarak seçmiştim. Size bu nimeti vermiştim. Vahyi taşıma nimetini vermiştim. Vatta qul ya'mal la nefsun an nefsin şeyen. Öyle bir günden korkun ki hiçbir kimse hiçbir kimseden bir şeyi kaldıramaz. Yani hiç kimse hiç kimseye o gün fayda etmez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ Kimseden o gün fidye kabul edilmez. Kurtarma akçesi kabul edilmez. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ Ve o gün kimsenin şefaati kimseye fayda vermez. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve kimseye de o gün yardım edilmez. İşte bu ayeti kerimede daha önce 48. ayette aynen geçmişti. Orada tefsirini yapmıştık. Burada bu ayetin gelmesi... Bir tekrar değildir. Kur'an'da tekrar vardır. Lakin hiçbir tekrar bağlam açısından aynı manayı taşımaz. Orada 47 ve 48. ayetlerde bunların gelmesi, Ey İsrail oğulları! Siz de hepiniz insanlar gibi Adem'in çocuklarısınız. Havva'nın çocuklarısınız. O halde niçin üstünlük taslıyorsunuz? Allah size niçin özel davransın ahirette demekti? Burada ise ey İsrailoğulları! Siz inanmıyorsunuz, inanmamanıza gerekçe olarak da İbrahim'i gösteriyorsunuz. Daha önce oysa ki, İbrahim'i gösteriyorsunuz lakin İbrahim'in İbrahim'in getirdiği mesajı getiren Muhammed'e uymuyorsunuz. Onun bir devamı olan, onu kendisine örnek edinen ve İbrahim'in yolunu takip eden Muhammed'i reddediyorsunuz anlamına gelir. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil